Çare gönlüm anne bir tarafta gidenler Gidenler yüzündendir sabaha kadar içersem En kuytu köşede kalırsam da söylemesin diyenler Her derdi kederi yüzüme vurdu Söylesin dinlemem sen terazinin ağır tarafı Özledim de siz Ulan siktir et her şeyi gel sevenler terk mi? Zamanında gitmezdin her bir derde göz gerip Şimdi gel desem gelemezsin bu denli bir savaşta kalbimiz çok yalnız artık Yüreğinde bir aşk varken gittiyen diyen yalancı var mı? Sevgi saygı merhametten fazlası var Sana karşı yapamadığım her siniri başkalarından çıkardım Dilimde tüy bitti cesareti ürketti Bir kere hak versen duyguları düzeltecektim Şimdi olsa gitmek istemezdin Bir kadeh rakıyla mı duygularımı ölçeceksin ha? Gel diyemem sana Sonumdayım al canımı Gel diyemem sana Yolumdayım al sonumdayım canımı Seni benden ayrı koyan her bir halta küfrettim Keşke biraz olgun düşünseydin Fazla sevgi mutluluğunu düşünmektir Her kafamın güzelliğinde aklıma mı geleceksin? Ben aşka tövbeliyken bu zamanın evvelinde Aşık oldum gözlerine bu denli nefes kesince Bir yoksunluk var mı göz bebeklerimde? Rahatsız olmayacak mısın abla diye seslenince Düşünsene sana gözleri benzemeyecek Pişman olduysan gel veya git demeyeceğim Ne istiyorum bilmiyorum artık Ne olur bu sefer yardım et be Ulan bir derdim olsa ilk yanımda sen olcan Düştüğümde kaldıran en zor anımda koşonlardan Tek farkın karakterin iyi niyetin kalbindi Şimdi senden kalan sade birkaç tane fotoğrafla getirmek zorundayım ben Duygularımı önleyemez hale geldi affeter Geçen gün ayrı bir hikaye sözlerim der akseder Ve masal bitti mutlu sonla değil gerçekle Tekrardan anladık ki sevenler kaybedermiş Gel diyemem sana Sonundayım al canımı, gel diyemem sana, sonundayım al canımı.